Açık Radyo 94.9 frekansında Deniz aşırı ortamda Bozcaada'da bir deniz aşırı programına daha başlıyoruz. Bu haftaki program konuğumuz Anke Atamer. Hoş geldiniz. Hoş Bozca'da da efsane haline gelmiş bir e, gençlik kampını kendisi kurmuş e, ondan o hikayeyi dinleyelim istiyorum nasıl e, gelişti Almanya'dan nasıl gelip e, Türkiye'yi buldunuz e, nasıl bir vesileyle e, Türkiye'de e, bu işleri yaptınız Bozca'da'yı nasıl buldunuz bunları duymak isterim sizden oh, bir çok soru birden sordunuz <gülüyor> onları bir yavaşça toparlamaya çalışayım ee, ben 1963'te bir Türk'le evlenerek Türkiye'ye geldim. Eşimle Hamburg'da tanıştım. Ee, kendisi orada hukuk okuyordu. Ondan sonra üniversite hayatı bitirdikten sonra İstanbul'a geldik. Evlenerek İstanbul'a geldik. Ee, uzun bir müddet İstanbul'da kaldık. Orada da yavaşça ders vermeye başladım. Ee, Hamburg'da e, eğitim üzerine bir e, eğitim mi almıştınız? E, hayır, eğitim üzerine bir eğitim almamıştım. <gülüyor> ben okuldan sonra e, bir müddet e, Moskova'da kaldım <gülüyor> e, iki seneye kadar sadece değişik memleketleri, değişik insanlarla tanışabilmek için bu imkanı değerlendirdim. Yeah. Orada tanıdık bir aylının yanında çocuklara bakarak iki mi geçirdim. Daha sonra Almanya'ya döndükten sonra ıı, gazeteci olmak istedim. Ve bir ıı, tanımış bir mecmuanda artık faaliyette olmayan ama o zaman Konstans ardında oldukça tanımış bir mecmuanda bir stajyer olarak işe başladım. Ee, o sırada eşimle tanıştım ve e, o tasını bitirdikten sonra karar vermem gerekiyordu ya eğitime devam ya da bir ev hanımın hayatına zetmek e, <gülüyor> zorunda kaldım. Ben de eşime bir Türkiye seçtim ve 1963'te dediğim gibi Türkiye'ye geldim. 1963. 63'te evet. Ee, 65'te 68'te çocuklarım doğdu. Ve o senelerde özel ders vermeye başladım. İlk önce tanıdıklarım, eşlerim, dostlarım soğumaya başladılar. ya yani bizim çocuklarımız okula gidiyorlar. Alman lisesini, Avustralya lisesini filan biraz yardımcı olur musun? Olurum dedim. Sonra baktım bu iş e, düşündüğüm kadar kolay bir iş değildi. Oldukça ciddi bir iş. Hazırlık isteyen bir işti. tabii ki normal olarak insanlar senelerce bunu okuyup e, şey yapıyorlar, tecrübesini kazanıyorlar. Evet. Ben de kendime eğitmeye başladım. Kitaplarla sonuç olarak de güncel yayınları takip ederek vs. Ve bilirli bir noktaya geldim diyebilirim. Hı hı. Zira e, bana gelen, derse gelen çocuklar daha inotla almaya başladılar, daha bir Rahat ettiler. Çünkü ben her zaman Almanca bilginin yanı sıra çocukların psikolojik durumu düzeltmeye çalışıyordum. Korkularını yok etmeye çalışıyordum. Almanca'ya nasıl yaklaşmak gerektiğine daha farklı bir açıdan almak istedim. Ve 5-6 seneye kadar böyle karşılıklı tecrübe ederek geçiyordu. Evet, bir de e, geldiğiniz yıllar itibariyle düşünürsek eğer Türkiye'deki eğitim standardı içerisinde de e, gerçek kaynağından doğru diksiyonla e, dili öğrenmek oldukça e, önemli bir ayrıntıydı herhalde değil mi? Ya, bu benim talebelerim için o kadar önemli değildir. Çünkü çoğu Alman lisesinde, Avusturya lisesinde orada zaten diksiyon bakımından doğru eğitim alınıyordu. Evet. Fakat e, tamamen yabancı dil eğitimi yapmak zor bir şeydi. Tabi bir sene hazırlık okuduktan sonra hazır değilsin. Yani hmm. matematikte, fizikte, bilmem nesine hepsini, hepsini, hepsini yabancı dilde okumak zor bir şeydi. Onun için çocukların çoğu e, özel ders alıyordu daha iyi olabilmek için, daha rahat edebilmek için. Ee, ...yahut da anlamadığın şeylerin üstesinden gelebilmek için oldukça geniş bir talebe kitli vardı. Hı hı. Fakat 1979'da eşim e, Almanya'ya gitmeye karar verdi. Buradaki politik olaylardan hı hı. E, dolayı. Ee, mesela ailece Berlin'e, ah Berlin'de nereden çıktı? Hamburg'a <gülüyor> yerleştik yani. Yeah bir seneye kadar orada kaldık. Fakat eşim maalesef bir kalk hızı geçerek orada hayatını kaybetti. Ve 12 Eylül'den önce ben karar vermek zorunda kaldım. Ya Almanya'da devam edecektik ya hatta Türkiye'ye dönüp çocuklarımı burada büyütecektim. ve ben Türkiye seçtim. Onun nedeni şudur. Almanya'da kalsaydık benim çocuklarım tamamen Alman olarak büyüyecekti. Yani bu da aldığımız güzellikleri, kültürü, bildiklerimizi, arkadaşlarımızı hepsini kaybedecektik. <gülüyor> Çünkü Almanya'da çalışarak çalışan bir ana olarak bunun yanı sıra Türkçe öğretmek, Türk kültürüne ıı, aktarmak pek olmayacaktı. Zaten yara Alman olarak yavaş yavaş bu hepsi kaybolacaktı. Bunu da istemedim. Kaldı ki ben Türkiye çok seviyordum, burada da e, ailem buradaydı başta, arkadaşlarım. Ve biz dönmeye karar verdik ve böylece 1980'de tekrar Türkiye ikinci defa yerleştim. <gülüyor> evet. evet. Zor da bir dönemde karar vermişsiniz. Çok zor bir dönemdi, e, her bakımdan çok zor bir dönemdi, parasal yönlerden de, de Hı -hı. çok zordu. Eşim Ticaret Bakanlık'ta çalışıyordu. Sikok'ta Murakabı Kurulu'nun başkanıydı. Fakat bilirsiniz e, Türkiye'de memur olmak e, bazı zorlukları hmm. <gülüyor> getiriyor. Yani. Onun için çok zorlandık ilk senelerde. Fakat e, buradaki arkadaşlarım, ailem bana çok yardımcı oldular. E, eski talebilerim de beni arıyordu zaten. Ondan sonra hemen özel dersleri devam ederek tekrar bir şey kurduk bir düzen kurduk ve ben de yerleştik ondan sonra özel ders vermeye yoğun bir şekilde bu defa tamamen profesyonel bir şekilde devam ettim fakat o ara benim çocukluğum rüyası hayali e, tekrar önem kazandı çünkü ben 11-12 yaşındayken bir kampa gittim ve o kampın bana verdiği, ne güzellikleri, e, yani, keyfi e, densem ve bütün hayatım tatlı. için çok önemli bir, um, bir altyapı oluşturdu bu kampın ben hep istedim. Nerede gitmiştiniz yani. çocukken o kampa? Ya, bu ıı, şehirden ıı, düzenleniyordu. Almanya'da? Ee, Almanya'da, evet. Hı hı. Yani. Okulları ıı, prezentör ediliyordu, yani takdim ediliyordu. İsteyen gidebilirdi. 51'de, 52'de zaten haftan yeni çıkmış olan bir memleket olarak çocukların yazın bir, bir, bir tatil gitme imkanı yoktu. Ailece böyle bir imkanı yoktu. Ayrıca için rehabilitasyon için Gibi bir şeydi. Evet. Onun için hani şehir tarafından böyle kampta düzenleniyordu. Ve ben de bir adaya gitmiştim. iki defa üst üste ve e, çok yararlı oldu benim için. Almanya'nın kuzeyindeki adalara mı gittiniz? Kuzeyindeki hmm. adalara evet. Çok güzel anı, olduğunu söylerdi. Harika güzeldi. Oradaki anaların zaten şey hep canlı tuttum. <gülüyor> Ondan sonra ona benzer bir şey de yapmak istedim. Hı hı. Şimdi zaten kışın İstanbul'da ders veriyoruz. Ee, yazında okullar uzun bir de tatil oluyorlar. Onun için böyle bir işte gayet uygun görünüyordu. Ve 80'de işte Türkiye döndükten sonra bir ya aramaya başladım. Daha ziyade 80'de değil 81'di. Ya aramaya başladım ve bir arkadaşım Bozcaada tavsiye etti. Kim o? Tanıyor muyuz ee, biz? Adada mı? E, adada'ydı. E, bir akrabası hala burada da Ulu Hanım. Hmm. Ullun Hanım'ı tanıyorsunuz. Ullun Hanım'ın abisinin ilk hanımıydı. Burada O da Alman'da, Alman ya sekreterdi. Yeah. Ee, çocuklarım Alman Nesisi'ye gidiyordu Dolayısıyla biz tanıştık Ben de planlarımdan, düşüncelerimden bahsederken Ah seni Bozcada'ya getireceğim dedi Tam sana göre bir yer 1981 yılında 81 yılında Ben de çok şaşırdım Bozcada neresi Hiç duymadım, yapmadım, etmedim Fakat e, Heyecanlandım tabii <gülüyor> Bir gidelim dedi ki <gülüyor> Ve 23 Nisan'da ilk defa Bozca'da'ya geldik. Geldiniz. Hı -hı. Evet. Ee, çok korkunç bir haberydi. Çok iyi hatırlıyorum. Yakar gidiyordu o zaman. <gülüyor> e, efsanevi yakar kaptan. Dinleyicilerimiz yakar yani. e, bilmeyebilirler. Bozca'da'ya e, tarifeli seferleri e, son 10-15 yıldır e, oldukça e, sağlıklı bir şekilde... E, sağlanabiliyor. E, hala da bunun tam sağlıklı olduğu e, bazı dönemler için söylenemeyebilir bile. E, ondan önce e, özel bir e, tekne yakar e, kaptanın e, Halil Yakar amcamızın e, teknesi bir balıkçı teknesiyle adaya ulaşım mümkündü. E, o tekneyle adaya gelmiş olmanız da ayrı bir e, tat vermiş. E, ta ayrı tüm tat ama güzel bir tat değildi. <gülüyor> Çünkü korkunç bir loros hmm. Ve biz iki buçuk saatte ancak adaya geldik. E, hayatımda bu kadar kötü bir deniz yolculuk hiç yapmadım. <gülüyor> biraz daha yapmak istemiyorum açıkçası <gülüyor> arabalar kalaslarla yükleniyor falan değil mi böyle bir o bir de buradaki Lotus'ları meşhurdu biliyorsun evet. Ay yani iki buçuk saatin sonunda adaya vardığımda neredeyse toprağı öpecektim. <gülüyor> <gülüyor> Ve tamam dedim yani Bozca'da bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Korkunç bir yağmur. Ve geri dönmeyeceğim adaya... dediniz o seyahatten sonra bir daha bu <gülüyor> deniz yolculuğunu göze alamayacağım. <gülüyor> Yok hayır tam tersi ertesi gün döneyim bir daha adayı görmeyeyim dedi. <gülüyor> Çünkü e, şeydir, her şey böyle ıslaktı, gri görünüyordu. Hiç cazip gelmedi bana. E, Babel Hanım'ın evi gayet bir bütün kış kapalı durdu. O da örümcek ağlarının içinde ıslak bir yerde. Böyle ağlayacak bir hale geldik. Ay ben ne arıyordum, <gülüyor> niye buraya geldim? Sonra biraz kendimize geldikten sonra bir kahve içtikten sonra hadi yürüyüş yapalım bari dedik ve tuz bununla doğru yol aldık. Derken yağmur kesildi. Derken güneş açtı. Derken etrafıma baktım ve de görmeye başladım. Baktım yerde bin türlü çiçek. Baharda bilhassa o anemonları vahşi orkideleri bilmem neyse. Yani inanılmaz güzellikte olan bir yerde duruyordum. Etrafımda güneş önünde deniz ve Aşik olduğum başka bir şey diyemem. Tamam, başka yerde. <gülüyor> <gülüyor> o gün de bugün de başka bir yere de gitmedi. <gülüyor> evet. yani hemen evet. karar verdik ki ya burada bir yer bulursak. Benim hayalimdaki kampı burada kurmak istedim. E, o gençliğinizde gittiğiniz e, yaz tatillerinde çocuklara hizmet eden, e, evet, onların evet, eğitimlerini yani. de pekiştiren e, kampı kurmak için Bolcada'da e, uygun ortamı aramaya başladınız aynı, öyle ve yani. buldunuz bu ortamı e, ee, aynı yıl buldunuz herhalde 81. Aynı mi? yerde, de, aynı yılda bulduk ama 80'de başladık. E, tabii küçük çapta başladık, beş tane talebiden adan içinde bir ev kiraladık. Beş tane talebe benim iki çocuğum abi abla olarak, ondan sonra onların da arkadaşlarını iki kişi daha çocukları göz kulak olabilmek için böyle on kişilik bir grup olduk ve ilk defa 82'de kediyle, köpekle, bisikletle Bozgada'ya geldik. Çok güzel geçti o sene. Çok iyi analarım var. Hem güzel tatil geçirdik hem de çocukların eğitimine devam ettik. Her gün 3 saat amaca ders yapıyorduk. Bunun dışında bütün işleri çocuklarla birlikte yaptık. Birlikte mutfağa gittik. Birlikte reçel pişirdik. Birlikte dağ tepe yürüdük. Bisikletlerimize bindik. Çok çok güzel bir yaz tatil geçirdik. Şimdi e, bu e, kamp programına e, unutmadan e, bir müzik parçasıyla ara veredim. E, 12-13 dakikadır e, konuştuğumuzu görüyorum. Ben buradan e, dinleyicilerimizde fazla sıkmadan bir parça e, bir müzik dinleyelim. E, arkasından e, kamp hayatına e, e, gençlik kampında neler yaptığınıza tekrar geri dönelim. Şimdi 1993 yılı kayıtlarından Cassandra Wilson'dan dinleyeceğiz bu parçayı. Parçanın ismi Black Crow. flying black and ragged tree to tree it's black as that highway that's leading me now he's diving down to pick up all. something shining I'm like a black woman, flying I took the ferry to a highway, then I drove to a pontoon plane. I took the plane to a taxi, then a taxi to a train. I've been traveling so long. How am I ever gonna know my home when I see it again? I'm like that black rose. In a blue sky In search of love and music My whole life has been Illumination, corruption Diving, dying, dying, dying, dying. diving, diving, diving Diving, diving, diving Never, I shine a little thing that you see a Shine a little thing that I see I like black crow flies kind of blue Bye. <laughs> Sandra Wilson'dan Black Crow isimli parçasını dinledik. Anki Atamer'le da kurduğu o efsane kampından bahsedeceğiz. Bu kampta neler yaptınız? Yani nasıl bir etki? Siz de çocukluğunuzda böyle bir kampa gitmişsiniz Almanya'nın kuzeyindeki o adalarda. Onu bir şekilde uygulamışsınız bu kampta. Kamp içindeki aktiviteler nasıldı? Neler yapıyordunuz çocuklarla? Kaçar günlük dönemlerde? Yaz tatilinde nasıl bir program içer? ...kampı yaptınız? Ya burada en önemli şey... ...şudur herhalde... ...biz tabi ki... ...bir eğitim programı... ...takip ettik... ...yani belirli bir program vardı sabah 3 saat... ...lisan dersi... ...bunun ardında öğleden sonra... ...hobi dersleri vardı... ...tiyatro çalışmaları vardı... ...denize gidiliyor... ...spor yapılıyor... ...müzik vesaire vesaire... Fakat bu sabit programın dışında en önemli şey aslında başka bir şeydi. Ve benim için de önemli şey oydu. Ee, biraz parantez açmam gerekiyor. O Anaya gitmeden önce 6-7 sene ders verdim dedim. Orada edindiğim tecrübeden bir şey öğrendim. Türkiye'de çocukla... E, Farklı büyüyorlar ve farklı bir eğitim görüyorlar. Almanya'da herkese bir bireyi olarak e, yetiştmeye çalışıyorlar. Küçük yaştan itibaren kendi işinde kendin yap motun altında herkes büyüyor. Fakat Türkiye'de sen ödevini yap, iyi çalış, bunun dışında bir şeye karışma. ...diye bir e, yaklaşım var. Yani çocukların bu, kişiliklerini oluşturmakla ilgili çok önemli bir eğitim e, farkı olduğunu söylüyorsunuz. Bir eğitim farkı, bir eğitim eksiklik vardı. Hı -hı. Ben e, bunu fark ettim ve bilhassa bu kampta bunu gidermeye çalıştım. Çünkü çocuklar bir şey yapmayı, kendi başına başarmayı doğru olsun yanlış olsun... Hiç, hiç, hiç heveslemiyorlar ve de e, hevesi olsa bile korkuyorlardı. Çünkü çok acımasız eleştiriler alıyordu. Anne babadan, okuldan, okulda zaten herhangi bir şeyi itiraz etmek e, yahut da yanlış yapıp da doğrusunu öğrenme imkanı yoktu. Ya doğrudan doğru yapıyorsan yahut da sus genellikle öyle bu, oluyordu. Iı, sizin, bu yanlış. Sizin e, o dönemde kampınıza katılan öğrenciler Alman sesi, Avusturya sesi gibi Alman tandansı, e, Almanca tandansı okullardan gelen öğrenciler olmasına rağmen bu okullarda da böyle miydi bu eğitim? Hayır. Bu çocuklar tabii şimdi hazırlıkta ya da o tabii benim kampıma geliyorlar ama 5 senelik bir Türk ilkokul eğitimi vardı. Hmm. Ve bu ha, ilkokul eğitimde alınan e, eğitimden dolayısıyla şey Şeydir, eksikleri vardı ve çoğu zaman o yüzden bir Alman lisesine yahut da Asoya lisesinde başarılı olamadılar. Çünkü Alman hocalar çocuklardan inisiyatif bekliyorlar. Kendin yap, kendin araştır, bul, çok fazla bir şey verilmiyor. Yani tabii ki eğitim veriliyor ama bunun dışında çocuklardan mutlaka bir inisiyatif bekleniyor. Üzerinde bir şey koymalarını bekleniyor. Fakat bizim çocuklarımız alışık olmadığı için Hocalıp duruyorlar, susuyorlar. Onun için kampta bilhassa bunu gidermeye çalıştık. An önce eğitimi e, yaptık ama mesela tiyatro oynayarak. Şimdi bir tiyatro e, piyesinde çocuk kendini ortaya koymak zorundadır. Ön e, Metin vermiyorduk mesela. Sadece bir düşünce, bir fikir ortaya atılıyordu ve çocukları bırakıyorduk. Şimdi bunun etrafında bir oyun, ürün. E, diyaloglarına yazın, hareketlerini bulun, bütün şeyleri, e, kulisleri kendiniz yapın. E, bu Tiyatro başarılı olabilmesi için müzik bulun. Yani aklınıza ne gelirse biz sadece kenarda durup destek olmaya çalışıyorduk. ibucu veriyorduk yahut da kuma oturttuğu zaman da hadi tekrar bunu çalıştıralım edelim de. Fakat çocuklar kendi başlarında bu tiyatro eseri ortaya çıkartmak zorunda kaldılar. Ve bu çok önemli bir şeydi. Çünkü böyle bir çalışmanın içinde çocuk birin biri Fikir oluşturuyor, şey yapıyor, e, kendi kişiliğini buluyor, e, kahkahaları atıyor, e, dans etmeye başlıyor, normal hayatında belki hiç e, cesaret edemediği şeyleri birin biri böyle bir, bir ortamın içinde yapmaya e, kalkışıyor. O bakımdan da bu çok önemliydi. Evet bu anlamda e, yaptığınız iş o kadar da zor bir iş ki bir taraftan o da. Çünkü bir e, iş, yani e, bir okulda e, çocukları disiplin altında tutmak çok başka bir şey. E, yaz tatili ortamında e, hiçbir e, resmi e, angajmanı olmadan o çocukları tatil e, haleti ruhiyesi içerisinde e, belli bir disipline e, sokmak ve o disiplin içerisinde çocuklarla uğraşmak e, bir taraftan taraftan da çok akıllı birisinin uğraşacağı bir iş değil. Ee, bu anlamda <gülüyor> sizin e, böyle enteresan hikayeleriniz vardır diye düşünüyorum. Oh, ee, çok enteresan hikayeleri vardı ya. Bir hatırladığınız hmm. varsa bir tane almak isterim. Ee, şu anda çok bilgin bir şey aklıma gelmiyor belki. Aklıma geldikçe söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bu da bir şey eklemek de istiyorum. Çocukları ilk önce o bildiği disiplinden çıkatıp da e, coşturmak bir e, hikayeydi. Bir, bir ayrı bir efor istiyordu. Ondan sonra o hale getirdikten sonra onları zapt etmekte ayrı bir şey oluyordu. <gülüyor> bu zaten baş, evet. hikayenin ana e, fikri bu zaten. <gülüyor> Değil mi? Öyleydi. <gülüyor> Yani gerçi çok yardımcım var de. Ee, sürekli olarak benim yanında 8 tane öğretmen hı hı. Ee, ve minimum 10 tane abi abla dediğimiz Betreuerlar var. On çocukların sağlığından, şeyinden, temizliğinden vesaire vesaire sorumluluğuydular. Denize gidiyoruz, e, piknik yapıyoruz. Tabii çocuklarda sürekli oluyor. Tabii çocuklara balık çarpar, kontrolü, e, ayağını burkar, birbirinin kafasına taş atar. Şey tabi Yani çok tehlikeli bir hikaye. Çünkü e, bilhassa denizde şakalar 60 tane <gülüyor> çocuklar denize iniyorsanız evet. bu kolay bir iş değil. Çok hoş gözüküyor. Anne Daha baba... Elini güzel oynuyorlar, ediyorlar. Anne, <gülüyor> Anne babalar baba bilir. Zaten evet, Her gün telefonda. Benim ki yaşıyor <gülüyor> mu? Ne yapıyor? Ne <gülüyor> diyor? <yani. gülüyor> yaşıyor mu diye değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet tabii. <gülüyor> Onu bile merak eden de vardı. Evet. <gülüyor> Mesela bir tanesi aklıma geldi. Burak diye bir çocuk vardı. Benim kızımın grubunda <gülüyor> Burak asla ve asla ağzını açmıyor, konuşmuyor. Derse katılmıyor, oturuyor fakat katiyen konuşmuyor. İşim çıldırıyor ama ben ne yapayım? Ee, tiyatro oyunu olarak Asterix ve Obelix da seçtiler. Bir az daha zaman geçsin dedi, ona bir rol verdin mi? fakat e, konuşmadığı için ne de oynayamıyor. Ben de gittim çalışmalara e, katıldım. Baktım doğru söylüyor, Burak oturuyor, keyifli gözüküyor fakat katyen ağzını açmıyor. Peki dedim, konuşması gerektiren bir rol değil konuşmayan bir rol ver ona, muhafız yap mesela. Tamam dede. Kleo Kleopatra'nın oldu. Güzel bir zırh giydi, bir kask taktı tabii. Hepsi şeyden, kartondan yapıldı şeyleri de. Kendileri Onlar yapıyorlar. Üzerine... Tabii, tabii. Şeyleri de bütün kostümle. kostümleri de Her şeyi kendileri yapıyor. yapıyorlar. yapıyorlar. Oyun akşama geliyor saniye koyuluyor. Güzel güzel her şey gidiyor. Asterix ve Obelix saray geliyorlar. Bizim Burak orada duruyor. Mızrada tutuyor. O anda bizim köpeğimiz birden birden fırlıyor. Asterix ve Obelix'in peşinden saraya gitmek istiyor. <gülüyor> Bir bizim Burak köpeği giriyor. İmdat! kralıcı aslanla saldırıyor diyor <gülüyor> ve mısrağını alıp köybeğimizi kovalamaya çalışıyor <gülüyor> hepimiz güldük yaptık ettik kapandı Burak eve gitti İki ay sonra anıza telefon ediyor bana ay anka çok teşekkür ediyorum pardon dedi. niçin teşekkür ediyorsunuz ''Ay Burak öyle iyi oldu, Almancası öyle bir gelişti, öyle bir ilerledi, Siz nasıl bir ders verdiniz bu çocuk, bu kadar değişti.'' ''Ay pardon dedim yani biz aynı kişiden mi bahsediyoruz, başka Burak var mıydı?'' filan. ''Evet, aynı Burak'tan bahsediyoruz.'' ''Demek o andaki olay, o köpekle savaşması bir kırılma noktasıydı.'' O kadar güvenmeye başladı kendine. O da konuşabildi. Ondan sonra duyduklarını derste tekrarlamaya başladı. Ve ondan sonra 5-6 sene geldi. Burak tamamen değişti. Tamamen farklı bir şey oldu. Yani demek istediğim şey bu. Biz hiçbir zaman zorlamadık bir çocuk. Hiçbir zaman bizde kötü talep olmadı. Herkesin yapabileceğine göre görev verdik. Baktık çıtası yüksekte Alçaltmaya başladık. Ve her şey eşit değerde. Mesela biri çok iyi salatalık soyuyor. Bu matematikteki 10 kadar değerli bir şeydir. Ya da çok güzel terası siliyor. ya da bir nesi ne yapıyor. Resim yapıyor. Her şey her yapılan iş aynı değerde oluyor. Bu şekilde çocuklar güven kazandılar. Eee ...bir şey yapmaya da... ...hoşlarına gitti. Başlangıçta mesela herkes şey yapıyordu. Ah ben bulaşık mı yıkeceğim? Ah oh, ben terazı mı yıkeceğim? Ah oh, tuvalet mi temizleyeceğiz? Ah oh, çatalarımızı toplayacağız. E, alışık değil de bu çocukların. Tabii. Genellikle evde bir kadınları... Uğraya, Ekmek elden, su gölden... Aynı. Aynı. ...şeklinde Dedim yani, bir oyun hiç bir hiçbir zaman bir şey yapmaya alışık değildi. Ama kamptaki ana prensip ...her iş birlikte yapılıyor. Hocalar da mutfağa giriyorlar, hocalar da tuvaletleri temizliyorlar, çocuklar da aynı şekilde. Derse giriliyor, mutfağa giriliyor, temizliğe giriliyor. Her şey birlikte ve planlı programla yapılıyor. Ve bunu öğrendikten sonra çocuklar hakikaten şey kazanıyorlar. Özgüven kazanıyor. Güven kazanıyor. Evet. Ee, gene 13-14 dakikadır yayında olduğumuzu görüyorum. Bir müzik arası daha veredim. Ee, siz anons edin istiyorum bu parçayı. Sizin istediğiniz Aa, e, tam evet, da yeri evet. geldi. Ee, üzerine de konuşacağız. Hem kampın etkilerini hem de bu parçanın üzerine e, tekrar devam edeceğiz. Kampın en sevilen parçalardan biri de Pink Floyd'ten We Don't Need No Education. We are... We're no. ...aslında çok ihtiyacımız var, değil mi? Eğitimde tabii eğitime çok ihtiyacımız var ama... E, ...galiba bu konuda e, bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Ki şu anda milli eğitim bunları yapıyor, onu görüyorum zaten. Espercilikten e, uzaklaşmaya çalışıyorlar. Ve çocukların daha fazla... E, nasıl diyeyim kendi inisiyatiflerine yer bırakmaya çalışıyorlar. Peki bunda başarılı olabiliyor mu şu anda Milli Eğitim'in e, bu politikası sizce başarılı mı? Şimdi şu, yani bütün bir eğitim sistemi baştan e, yeniden yaratmak o kolay bir şey değil. Bir başlangıç yapıldı. Umarım arkası gelir. Ee, çok ciddi çabaları var. Fakat bu çok uzun bir yoldur. Şu, çok e, büyük bir memlekette yaşıyoruz. Ve bu aşırı farklıları e, egalite etmek için tabi epey bir zaman gerekiyor. Yani şu anda büyük şehirlerde okuyan çocukları her zaman birkaç adım ilerideler gayet tabi. Bu e, güneydoğu gidinceye kadar biraz zaman alacak elbette. Fakat e, Yani yurt geneline yayılması anlamında söylüyorsunuz. Tabii, hani tabii, Bu e, eğitimin standartını e, belli bir seviyeye çekmek anlamında söylüyorsunuz bu durumu. Yoksa belli okullarda bu sistemlerin çok güzel bir şekilde uygulandığını da görüyorsunuz bu anlamda. Şimdi özel okullarda her zaman biraz daha e, birissel bir eğitim e, veriliyordu. Fakat ee, milliyetim de bu konuda şu anda baya bir çabası var. Ve e, başarılı olursa tahmin ediyorum bu Türkiye genelinde de, de e, yayılacak ve çok faydalı olacak. Ama daha ee, Sizin eğitimle ilgili e, serüveniniz sadece kamptan müteşekkil değil. E, onun dışında bir takım e, kitaplar da hazırladığınızı ben biliyorum. Sizle bireysel konuşmalarımızdan Hı. bunu biliyorum. E, o hazırladığınız bir dil e, kitabı var. E, o kitaptan biraz bahseder misiniz? E, şimdi aşağı yukarı 35 senede burada Türkiye'de özel ders veriyorum sadece okullarda değil, okullarda değil, yani e, okula giden talebeleri değil, büyük e, talebelerde de veriyordum. Yani üniversitekide, hı hı. üniversitedeki e, talebeleri, e, hocaları, asistanları vesaire Dolayısıyla hem küçük yaşta hem büyük yaştaki insanları nasıl Almanca öğrendiğini e, çok iyi biliyorum. Almanca'nın zorlukları, bir Türk'ün yaklaşımı, bir Türk'ün özel e, şeyleri, takıldığı noktaları e, bu 35 senenin içinde çok çok iyi gördüm. Ona göre e, alıştırma malzemeyi de hazırladım. Çünkü var olan kitaplar yani tabii ki iyiydi fakat e, hiçbir zaman yeterli gelmiyor. Almanca öğrenebilmek için çok e, etüt yapmak lazım. Sürekli devamlı olarak aynı konuları tekrar tekrar tekrar farklı açıdan almak lazım ve böyle bir alıştırma malzeme yoktur. Onu hocalar da biliyorlar, okullardan hep yakın temas halindeydim ve bütün hocalar kendi paperlarını hazırlıyorlar bu şekilde ancak çocuklara yeterince malzemeye ulaşılıyor. Ee, ben de bu malzeme topladım, ee, kampın yerde ailemen hikayesinden birlikte bunu biraz hoş bir kitap halinde de gittim. Sıfadan başlayıp yavaş yavaş ilerleyen bir programdır. Bütün Almanca grameri kapsayan e, ve iyice çalıştıran e, bir malzeme. E, fakat henüz bitmedi. Şu anda dört beş tane kitap bitti. E, İlk level'lar bitmiştir ediyordu. muhtemelen. Evet. İlerleyen dönemlerle ilgili tabii, e, kitapların tabii. hazırlığı yani. içerisindesiniz. Evet, yani. Bizim sohbetimizin de şu anda sizin zaten esas aktif olarak çalıştığınız bu kitap projesi. E, bu kitabı e, hazırladınız ve hazırladığınız kitapları da e, Milli Eğitim Bakanlığı'na sundunuz. Da, e, daha sonra e, nasıl bir cevap aldınız onlardan? E... E, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir Almanca komisyon çalışıyor. Bu Almanca ders kitapları inceleyen onlarla e, bir komisyon başkanı var o halinden direkt görüştüm kitaplarımı da e, verdim aldı incelemek için. Fakat maalesef hiçbir cevap alamadım. Yani, hiçbir cevap vermediler size. Hayır. çok cevap vermediler. <gülüyor> tabii gerekçe de evet. olamaz. Hiçbir cevap vermemekte. Ne gerekçeli cevap vermediler diyeceğim çok saçma bir soru olacak bu. Yani <gülüyor> maalesef bir yanıt alamadım. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Ne, neden cevap vermemiş olabilirler? İlgilenmiyorlar mı? Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir projede? Ben projeyle... şöyle düşünüyorum. Yani Milli Eğitim Bakanlığı tabii ki kendi kitaplarını kendilerine hazırlıyorlar. Onların yazarları, çizerleri var. Ee, bir outsider olarak e, belki uygun görmediler. E, yani belki de yeterince iyi bulmadılar. Bilemiyorum. E, şimdi tabii benim ders malzememde biraz farklı oluyor, biraz aykırı e, düşüyor. Çünkü benim hikayelerimde bizim burada Türkiye'de normal olarak e, gördüğümüz e, iyi aile hayatı falan değil. Çok farklı konuları işliyorum orada. Mesela benim kitaplarım Kedi Köpek Kahraman oluyor. E, benim çoban köpeğim hikaye anlatıyor. E, çocukla eee sigara da içiyorlar. E, <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra, e, şey üflat da ediyorlar. Yani bu herhalde ...Türk... şey Evet, eğitim sisteminde sisteminde pek uygun değil. Evet. E, halbuki benim amacım bu da bir genç, yetişen bir genç e, ...gence nasıl yaklaşmak gerektiğine onu göstermek istedim. Yani biri sigara içerse... ki Türkiye'de bütün gençlerde sigara içiyorlar, bunu yok saymak ıı, ...deve kuru politikası oluyor sadece. Evet. Yani böyle bir şeyler nasıl ıı, ulaşmak gerektiğine onun için orada kitapta benim kız, kendi kızım sigara içiyor. Ben buna mani olmaya çalışıyorum ama katı kurallardan hayır, içmeyeceksin diyerek değildir. Daha mantıklı, daha e, akla hitap eden bir şekilde. Onun için bütün negatif şeylerine kitaba koyup bir büyük nasıl yaklaşmasını gerektiğini göstermek istiyordu evet, Esas e, mesele bu. E, bir taraftan da büyükler için de bu çok tabii cazip ki, bir e, kitap ki. haline gelmiş evet, oluyor. Evet, Hatta evet. E, e, lisans eğitimini aldıktan sonra dil öğrenmek isteyen bir takım kişiler için bu anlamda çok da rahat algılayabilecekleri bir kitap haline gelmiş. Tabii tabii bu sadece küçükler için değil bu daha ziyade büyükler için bir ders kitabıdır. Yani şu anda 8 tane büyük talebim var. Onlarla aynı kitabı gene takip ediyorum. Peki küçükler için ve büyükler için uyguladığınız eğitim sisteminde çeşitli nüans farklılıkları da yapıyorsunuzdur muhtemelen. Ediyorum. Kesinlikle yapıyordum Tabii 10 yaşında bir çocuğu, 30 yaşında bir adama aynı şekilde yaklaşamazsan bu çok farklı olmalı. Ama bahsettiğim kitap zaten bir e, üretici kitap değildir. Bu sadece alıştırma yapan bir kitap. Yani herhangi başka bir kitabın yanı sıra kullanılabilir. Hı hı. Yan yani kitap. Bir yardımcı evet. kitabı oluyor. Evet. Bir hikaye kitabıdır. Yani biraz öğrendikten sonra bunu okup. Hoş bir hikaye oku gibi oluyorsun. Bunun yanı sıra da aman cennet pek eşitleyebilirsem. Evet. Yani bir e, esas ana kitap olarak bunu düşünmedim hiçbir zaman. Bu sadece bir yardımcı kitap oluyor. Evet, e, bu anlamda belki Milli Eğitim Bakanlığında e, bir e, duyar duyan birisi vardır belki bu e, yaptığımız programı <gülüyor> ve e, bu, bu durumu e, dikkate alırlar inşallah. <gülüyor> e, siz ama bu e, burada pes etmediniz. E, Hayır. Buradaki e, burada eğitimde buradaki eğitim sisteminde bu kitap benimselmiyorsa dediniz. Ben de Almanya'daki çocuklara bu eğitimi, Türk çocuklara sağlıklı eğitimi vermek için çabalarım dediniz. A, tabii insan e, doğru bildiği bir şeyi tabi ki e, savunar her zaman savunur. E, ben de hem yazmaya devam ediyorum hem de ilgili makamları sonra sonra da orada burada Almanya'da bir yerlere göstermeye çalışıyorum elbette. Çünkü doğru olduğunu biliyorum. Ben 30 seneden beri bu metoda göre Almanca öğretiyorum. Başarı ile oldum. Yani talebilerim her zaman memnun kaldılar. Almanca da öğrendiler onun için. Tabi ki bunu savunup bunu e, ilgili e, kişilere göstermeye <gülüyor> devam ediyorum. Orada böyle bir gelişme var mı peki? Yani e, orada e, devam eden bu durum içerisinde e, sizin kitabınızı e, yayına e, koyacaklar mı? Orada eğitim sistemi içerisinde kullanacak mı sizin kitabınızı? Hayır, o, aşama, o aşamaya gelmedik daha. Hı. Yani daha e, Mayıs ayında gideceğim. Yani. Hı hı o da bir konuşacağım. Bakalım nasıl Hı -hı. olacak. Hı -hı. İnşallah güzel olacak. Ee, bu anlamda e, buradaki yetkilileri de e, dikkat böyle bir kitap elden gidiyor. Elden diye gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> uyarmış olalım. Ee, evet şimdi e, Harry Belafonte'den bir parça dinleyelim. Oldukça e, fazla insanın, e, fazla grubun, fazla müzisyenin cover yaptığı bir parçasını dinliyoruz. Harry Belafonte'den. Banana Boat. Day, day, day, come and me want go Day, day, day, day, day, day, day. come and me want go Work all night on a drink of rum.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 It's seven foot, eight foot bunch. Daylight come and we want go home. Day, he's a day, oh. Daylight come and we want go home. Day, he's a day, he's a day, he's a day. Daylight a day. come and we want go home. A beautiful bunch, a ripe right, banana. Daylight come Hide the deadly black tarantzler Daylight come and we one go Live six foot, seven foot, eight foot punch Daylight come and be one go home. Six foot, seven foot, eight foot punch Daylight come and be one go Day, please a day, oh Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight -day. day -day. come and we want go home. ¡Gracias! gibi geçen bir program oldu bu. Harry Belafonte'den... Meşhur parçası Bana Ana Botu e, dinledik az evvel. Şimdi e, Anki Atamer'le e, konuşmamızın son bölümüne geldik. Bir e, deniz aşırı programının daha da sonuna gelmiş oluyoruz. Türkiye'de böyle bir kamp olmadığından bahsettik e, daha önceki konuşmalarımızda. E, peki sizin öğrencileriniz bu duruma sahip çıkıyorlar mı? Yani e, öğrencileriniz içerisinde belki bu kampı tekrar canlandırmak isteyen birileri olabilir diye düşünüyorum. Öyle bir ihtimal var mı? Var, var. İyi ki... Bu noktaya dedik Çünkü kampta büyüyen çocuklar hakikaten çok sahip çıktılar kampa, çok sevdiler ve bunların arasında böyle bir kampın devamını isteyen çok var. Mutlaka çünkü çok çocuklarının en keyifli yani. yıllarını geçirmişlerdir hakikaten bu öyle. insanlar. Her sene de zaten ziyarete gelen bir birçok bir genç var. Bu bir eğitimci için de çok keyifli bir anekdottur herhalde. Çok keyifli bir şey. Yani kampta büyüyen, ne bileyim belki 10-11 yaşında ilk gelen, ondan sonra şimdi 25-28 yaşlarında olan gençleri tekrar görmek çok çok keyifli bir şey hakikaten. Ee, ve bunların arasında böyle bir kampı tekrar canlandırmak isteyenleri var, onu biliyorum. Ve e, arzu ediyorum tabii ki inşallah, inşallah yapacaklar. Ee, çünkü yani tamam çok güzel senelerde, 17 senede de devam etti. Benim de e, yaşımdan dolayısıyla bunu devam etmemek olan da Fakat e, isterim ki bunun devamını görmek. Tabii. Evet ee, Bozcaada da devam edecek muhtemelen Tabii bu en güzeli olur evet. İnşallah. Ee, Ama e, sadece Bozcaada da değil Türkiye'nin birçok noktasında da Bu e, kamp aktivitelerinin çoğalarak e, Devam etmesi gerekiyor bence Çünkü e, eğitim için çok önemli bir, e, bir nokta Yani gelişme çağında olan e, bireylerin e, Kendi kişiliklerini kazanabilmeleri Açısından e, hem doğayla Barışık ortamlarda yazlarını e, Hem de ailelerinden uzak Bir ortamda e, kendi arkadaş kuruluşlarını ...grupları içerisinde geçirmeleri... ...çok çok önemli diye düşünüyorum bence ben. Bence de çok önemli. Paylaşmayı öğreniyorlar... ...kendi işlerini görmeyi... ...öğreniyorlar. Yani... ...bence de çok gerekli olan bir şey. İnşallah devam eder. Evet. Çok teşekkür ederim... Ee... Anke Atamer'e e, size e, çok teşekkür ediyorum. E, bizi kırmadınız. Geldiniz bu programa. E, bir deniz aşırı programının daha böylece e, sonuna gelmiş oluyoruz. E, tekrar söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bu kadar ayrıntılı bana gel verdiğiniz için. Hı hı. Çok sağ olun. E, çok güzel, çok keyifli bir eğitim programı oldu diye düşünüyorum. Dil e, eğitimiyle alakalı çok keyifli bir dil programı olduğunu düşünüyorum. E, bana ulaşmak isteyen sevgili dinleyicilerimiz için e, elektronik posta adresimi veriyorum şimdi. Denizpak.akvaryumbozcada.com adresine e, elektronik postalarınızı gönderebilirsiniz. E, bir başka Deniz Aşırı programında önümüzdeki hafta saat görüşmek üzere You won't admit you love me and so how am I ever to know you only tell me perhaps, perhaps, perhaps a million times i ask you and then you over again you only answer perhaps perhaps perhaps if you can't make your mind